Çelenk Barkra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, iyi haftalar. Harçtan Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Radyonun önemini evimize dışarıdan gelen bu sesin, haberlerin, bilgilerin değerini daha çok idrak Ederek bu programı size hazırlıyorum. Açık Radyo'ya da iyi ki varsın diyorum. Bütün Açık Radyo ekibine de bu zor günlerde kolaylıklar diliyorum. Ben bu programı kaydederken hafta sonu için evde kalma yasağı uygulaması başlamış durumda. Ee, Ve bütün bu dönemi neredeyse bir aya yaklaşan bu sosyal izolasyon ve mesafe dönemine pandemik gezegenimizde ortaya çıkan bu süreci kültür sanat alanında adeta çevrim içi ve dijital içerik ve etkinlik bombardımanıyla geçirdik. Sanat kurumları, müzeler, festivaller ya ertelendi ya kapandı, sergilerin bir kısmı açılamadı, eserler depolarda kaldı, müzeler başlangıçta birkaç hafta olarak duyurdukları kapalı kalma sürelerini neredeyse tarih veremeden uzatmış durumdalar ve kültür sanat alanında çalışan pek çok kurum, kuruluş, oluşum, ekip çevrim içi ve dijital içerikler oluşturup Kendi paydaşlarıyla irtibatını sürdürmeye, devam etmeye, varlığını, görünürlüğünü korumaya çalışıyor. Bu dönemde hepimizin evlerde geçirmeyi tercih ettiği bir kısmımız maalesef bunu yapamıyor. Çok çeşitli sebeplerle ama özellikle ekonomik sebeplerle şüphesiz bu dönemde Bize sosyal medya ya da internet üzerinden kültür sanat kurumlarının sunduğu ya da sanatçıların bu alanda çalışan kolektiflerin sunduğu onlarca ve onlarca çevrim içi ve dijital içeriğe maruz kaldık. Adeta bir bombardıman ve enflasyon yaşıyoruz. Bütün bunlar içinde biraz seçici olmaya da çalışmak durumundayız. Şüphesiz kurumlar bunu bir fırsat bir vesile bilerek hem ...arşivlerini e, dijital olarak izleyicilerle, dinleyicilerle paylaşma fırsatı buldular. Hem de bu alanda yeni içerikler oluşturdular. Bir kısmı da bu döneme denk geldi diyelim. Örneğin Açık Radyo'nun da yeni bir web sitesi var. E, çok da kullanışlı e, bir web sitesi tasarlamışlar. Daha önce bakmadıysanız ya da yeni web sitesini görmediyseniz onda görmenizi tavsiye ederim... Ama hazır böyle bir dönem varken kendi arşivini dijitalize etmeye çalışan, web sitesini güncelleme ya da değiştirme çalışan çok sayıda kurum olduğunda fark ediyoruz. Bu anlamda da bir yenilenme dönemi içerisinde olduğumuzu söylemek yanlış olmaz. Bu vesileyle hatırlatmış da olayım açıkradyo.com.tr açıkradyonun web sitesi burada hariçten sanat programına programlar bölümüne girdiğiniz zaman kayıt arşivimiz her zaman var. Podcast olarak dinleyebiliyorsunuz. Son programlara da baktığınız zaman hatırlatayım buradan 6 Nisan 2020 tarihli programda Cevdet Erek'le daha önce yaptığım canlı yayını paylaştım. Cevdet Erek'in şu anda açık olsaydı bir versiyonunu Arter'de görebileceğiniz, Bergama Stereotip başlığı Arter'de görebileceğiniz e, mimari e, yerleştirmesi, mimari ve sesli yerleştirmesi e, hakkında konuşmuştuk. Çünkü o zamanki vesilemiz, Berlin'de Hamburger Bahnhof adlı sanat kurumunda bunun açılması ve bir dizi kamusal programın ve performansın ona eşlik etmesiydi. Altın Nisan yani geçtiğimiz haftaki programda bunu tekrar yayınladım çünkü umarım ki Berlin'deki evet sergi bitti. E, ama bir versiyonu Bergama Stereotip adıyla Arter'de ziyarete açılmıştı ve Arter tekrar e, ziyarete açıldığı Zaman dilerim ki Cevdet Ereğ'in Bergama sunağından yola çıkarak ortaya koyduğu bu yapıtı e, Arter'de izleme fırsatı bulursunuz. Ama Cevdet'le bu konuda yaptığımız söyleşiyi onun izniyle Altın Nisan'da tekrar yayınlamış olduğum kayıt arşivinden dinlemeniz. Mümkün, şu günlerde Cevdet Erek'le yaptığım gibi canlı yayınlar yapma imkanım olmuyor. Hem konuk etmek istediğim isimlerin hem kendimin ve radyo ekibinin sağlığını korumak adına daha ziyade çevrim içi kayıtlar yapıyorum ya da bu örnekte olduğu gibi kendim evden bir kayıt yapıp açık radyoya ulaştırmayı tercih ediyorum. Siz de evinizdeyken şu anda çevrim içi takip edebileceğiniz çeşitli müze sergileri Ya da çeşitli kültür sanat kurumlarının projeleri nelerdir? Onlardan bir e, seçki yapmak istedim. E, Arter dedim. Arter e, ilk e, olarak müzeyi, kurumu e, ziyarete sağlık önlemi almak amacıyla kapatan kurumlar arasındaydı. E, ne zaman açılacağı da şu anda belki belirsiz gözükse de 5 Mayıs'a kadar ziyarete kapalı olacağı kesin ve net. Ama pek çok şeyi e, çevrim içine taşımış Durumdalar eğitim programları yapıyorlar çevrimiçi. Onların geçmiş sergilerini, yayınlarını, web sitelerinden takip etmeniz mümkün. Arter.org.tr olarak bu sonbaharda hayatımıza yeni mekanında giren, e, dolap deredeki yeni mekanına hayatımıza giren kurumun etkinliklerini belki hatırlatmakta fayda olabilir. eee Çevrim içi olarak eğitim programları e, dahi yapıyorlar. Böylece herkes için erişilebilir, canlı ve sürdürülebilir bir kültür ve yaşam platformu olmayı e, hedefliyorlar. Geçmiş sergilerine, yayınlarına, eğitim programlarına, podcast serilerine, bir takım e, etkinlik arşivlerine, e, web sitelerinden ya da sosyal medya kanallarından ulaşmanız mümkün. Evet. Uluslararası alanda da ne gibi örnekler var önümüzdeki haftalarda odaklanacağım ama bugün özellikle Türkiye'de bu alanda kurumların neler yaptığından bir seçki size getirmek istedim. Biraz da müzeler sanat kurumları E, mekanları odaklı pek çok sanat koleksiyonu var daha önce e, gidip belki fiziken mekanında görme fırsatı bulduğunuz dijitale taşınmış olan e, üç boyutlu versiyonlarını gezebileceğiniz e, başka müzelerden de size örnekler vermek isterim bunların pek çoğu zaten hali hazırda. E, Önemli bu alandaki platformlardan biri olan Google Arts and Culture ile işbirliği yapmışlardı. Biraz da bu işbirliklerini daha görünür kılıyorlar. Daha çok insan şu anda evden bunlara bakabilir diye düşünüyorlar. Örneğin Sakıp Sabancı Müzesi koleksiyonu. Google Arts Culture'ın sayfasında ziyaretçiler Sakıp Sabancı Müzesi'nin koleksiyondaki eserlerin görselleriyle ayrıntılı bilgilerin yanı sıra Bu koleksiyonlardan hareketle ortaya konan bir takım çevrim içi sergilere yani seçkilere erişim sağlayabiliyor. E, kitap sanatları ve hat koleksiyonu ve resim koleksiyonu e, burada görülebiliyor. Aynı zamanda Abidin Dino'nun hayatı ile ilgili sinema ve sahne tasarım çalışmalarını konu alan bu arşivden bazı belgeler ve objeler ve yapıtlar çevrim içi bir sergi e, formatında ulaşılabilir durumda e, ve Google Street View ile e, müzenin dijital platformu müze böyle 360 derece açıyla görüntülenerek izlenebiliyor. E, pek çok müzenin olduğu gibi Sakıf Sabancı Müzesi'nde bir YouTube kanalı var. Bu kanalla da bakacak olursanız burada yine kitap sanatları ve hat koleksiyonu. Yakın dönemde açılan bir sergi olan Avni Liffich'in Çağ'ın Yenisi başlıklı sergisinde içinde bulunduğu bir sergi seçkisi yine 360 derece açıyla gezilebilir durumda. E, Son Abramovich sergisi, Marina Abramovich sergisi açmış Sabancı Müzesi. Bunu da dahil etmek üzere müze bünyesindeki çeşitli performansların, konferansların, sunumların videolarını da, söyleşilerin yani etkinlik arşivinin diyebilirim. Videolarına da müzenin web sitesinden ulaşmak mümkün. Bir diğer akla gelebilecek Bu anlamda ki Müze İstanbul Modern geçtiğimiz haftalardaki kayıtlara bakacak olursanız müze küratörlerinden Öykü Özsoy ve Ümit Mesci ile bir söyleşi gerçekleştirmiştim. Onları ve İstanbul Modern dijital deneler yaptığını sizinle paylaşmıştım. Orada da söylemiştim koleksiyonunda yer alan işlerin Google Arts and Culture üzerinden onların da ziyarette açık. Web sitesi üzerinden O programda da dile getirdiğimiz üzere sanatçı ve zamanlı başlıklı koleksiyon sergisi üç boyutlu olarak gezilebiliyor. İstanbul Modernin YouTube kanalında da özellikle müzeler konuşuyor. Benim de oluşumunda programasyonunda çalıştığım bir projeydi 2012 yılında başladı ve geçtiğimiz yıl tamamlandı. Fransa'dan, Birleşik Krallık'tan Almanya'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden uluslararası müze küratörlerini, direktörlerini davet ettirip kendi uzmanlıklarını paylaştığımız İngilizce ve Türkçe çevirili konuşmalar serisi vardı. Bunları dinlemeniz mümkün Müzeler Konuşuyor programında ve tabii ki YouTube kanallarından pek çok etkinlik söyleşi Arşivine de rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bir diğer gündeme getirebileceğim Türkiye'de İstanbul'da faaliyet gösteren bir koleksiyon Borusan. Bu Perili Köşk'te de yer alan Borusan Çağdaş Sanat koleksiyonu. Evet onlar da Google Arts and Culture sayfası üzerinden. Mika Tajima ve Margot. Norton'ın küratöründe hazırlanan esir başlıklı sergiyle birlikte yine koleksiyondan bir seçkinin yer aldığı Üvercinka sergisine yer veriyorlar. Aynı zamanda Uvertür, Bursan Çağdar sanat Koleksiyonundan seçkiler, kolektif bir oluşum olan Universal Everything'in, insan biçimine duyduğu ilgiyi, bireyin karakteristik özellikleri ve daha büyük bir yapı olan kolektifin parçası olarak davranışlarımız üzerinden incelediği Akışkan Bedenler isimli geçmiş dönem sergilerini de çevrim içi izleyebilirsiniz. Daha önce Borusan'da Borusan Contemporary'e, bu Perili köşkte Boğaz'daki yapıya daha önce gitmediyseniz sadece hafta sonları açık ve yeni medya sanatına, hareketli görüntüye odaklanan, bir programasyon olan bu kurumu çevrim içi şu anda keşfetme fırsatınız olabilir. Aynı zamanda ofis alanlarında normalde sadece o yüzden hafta sonu çünkü hafta içi ofis çalışanları işe gittikleri için gezmek mümkün değil. Ofis alanlarında sergiledikleri koleksiyon seçkilerinde yer alan çeşitli Türkiye'den ve uluslararası isimlerin işlerinin yer aldığı bir seçki de bu şekilde keşfetmeniz mümkün. Borusan Contemporary'den de bir e, örnek vermiş olayım. Başka neler var diye hızlıca bakacak olursak önümüzdeki haftalarda konuk etmeyi planladığım salt. E Yeni uygulamalarla zaten online konusunda özellikle çalışan bir kurum olan e, SALT Arşivi ile ve projeleriyle çalışmalarına devam ediyor. E, 20 Mart itibariyle de yeni bir çalışma daha ortaya çıkarttıklarını duyurdular. SALT araştırmayı bir bilene sorun. E, onlar da tedbir görüyorlar. E, aldıkları için kurumu hem salt galata hem salt beyoluyu hem araştırma ve arşiv bölümünü hem sergi ve programlar bölümünü kapatmışlardı. Ama arşiv koleksiyonları hakk hakkında e, internet üzerinden yardımcı olmaya, bilgi vermeye, ulaştırmaya çalışıyorlar ve aynı zamanda kullanıcıların sorularını da cevapladıkları bir program oluşturdular. Ayrıntıları Salt Online'ın e, web sitesinden saltonline.org web sitesinden tabii ki öğrenilebilir ama aralarında Ümit Fırat Açıkgöz, Faruk Alpkaya, Ahu Antmen, Pelin Derviş, e, Vasıf Kortun, Bülent Tanju, Murat Tülek... Ulaş Karakoç gibi isimlerin yer aldığı bir grup, gönüllü araştırmacı, eğitim ve uzman, belgelere ve arşivlere ilişkin sorularını cevaplandırmaya çalışıyorlar. Ee, bu arşivler sanat alanında, mimarlık ve tasarım alanında, kent, toplum ve ekonomi başlıkları altında 1.840.000 belgeyi bir araya Getiriyor zamanınız varsa saltın archives.saltresearch.org adresinden bu arşivine bakabilirsiniz. Ee, aynı zamanda e-yayınlar da yapıyor Salt. Bunlara da bakabilirsiniz blog yazılarına, web projelerine ve YouTube kanalına diğer kurumlarda olduğu gibi sizin de ulaşmanız mümkün diyelim. Aynı esnada e, Salt'ın da ortaklarından, üyelerinden biri olduğu L'internasyonel konfederasyonu ve onun ortak uluslararası kurumlarının platformu olan L'internasyonel ile online yeni tasarımıyla yayına girmiş durumda. Bu platformda kültür, sanat ve politika alanındaki kritik meselelere bakmaya çalışan bir yapı benimsiyor. İnternasyonel ile... Online.org web sitesinden bunların programına da bakabilirsiniz. Diğer ortak kurumlar Madrid'deki Müzey Örhenia Sofia, Lübiana'daki e, Moderna Galeria ve oradaki Güncel Sanat Müzesi, Barcelona'daki MACBA Güncel Sanat Müzesi, Antwerp'deki MHKA, Eindhoven'da Hollanda'daki Fanabbe Müziği, Varşova'daki MSN, Dublin'deki NCAD ve Götenburg'daki HDK Valant adlı sanat kurumları da salt dışındaki diğer ortaklar buradan paylaşmış olalım. Ee, bütün bunlar olurken İstanbul Bienali İstanbul Kültür Sanat Vakfı da Çok sayıda dijital ve çevrim içi arşivde içerik tabii ki paylaşıyor. Ama İstanbul Biyaneli'nden gelen film seçkisi bu anlamda bu hafta vurgulamak istediğim içeriklerden. 3 Nisan'da yeni zaten başladı. İstanbul Biyaneli web sitesi yani iksv.org web sitesinden ve iksv'nin Vimeo hesabı üzerinden izlenebilir. 30'u aşkın filmin yer aldığı bir seçki paylaşılıyor. Her hafta iki sanatçı... Filmini sadece 7 günlüğüne ücretsiz olarak dijital erişime açıyor. Bunlar İstanbul Biyeneli'ne katılan e, sanatçılar. Örneğin Volkan Aslan 2017 yılında İstanbul Modern'de e, sergilenen İstanbul Biyeneli kapsamında iyi bir komşu e, başlıklı Biyeneli kapsamında ürettiği Evim Evim Güzel Evim adlı e, videosunu e, burada açıyor. E, yine geçtiğimiz hafta açılan İşler arasında Basim Magdi'nin Dünyayı Anlamak için 13 Temel Kural adlı filmi de var 10 Nisan'a kadar bunları çevrim içi olarak izlemeniz Mümkün Basim Magdi'de e, aynı zamanda çalıştığı Art Sümer sergilerinden de hatırlayabilirsiniz. Buradan vurgulayalım. Hare Hareketli görüntüye odaklanan bir sanatçıdır o da. E, takip eden haftalarda ise seçkide Halil Altındere, Francis Ellis, Volkan Aslan, Ozan Atalan, Alper Aydın, Rosella Biscotti, Christina Buch, e, Vajko Cechciani, Johan Nasti Andret, Elmas Deniz, Johann Freeman ...Justin Love, Jorge Galindo... ...Santiago Sierra, Tester Gates... Susan Hasky, Pierre Huyg... ...Emre Hüner, Rashid Johnson... ...Armin Linke, Maydar Lopez... ...Basim Magdi saydım zaten... ...Melvi Motti, George Yenettel... ...Erkan Özgen, Zeyno Pekünlü... ...Chan Ran, Mika Rottenberg... ...Pelin Tan ve Anton Vidok, ...Kari Upson, Adrián Villarrohas... ...ve Philip Sack gibi sanatçıların filmleri... yer alıyor. Bu sanatçılar... ...içinde... E, Türkiye'den olan sanatçıların yeni video üretimlerini Saha Derneği'nin desteklemiş olduğunu da bu vesileyle vurgulamış olalım. Saha da bu dönemde aynı zamanda Instagram hesabını son dönemlerde işbirliği yaptı ve desteklediği sanatçılara, yazarlara ve inisiyatiflere emanet ediyor. Bu Nisan ayı boyunca devam etti ee, Ama önümüzdeki Mayıs ve Haziran aylarında da hem Saha Stüdyo sanatçılarıyla hem Saha'nın işbirliği yaptığı yazarlar ve Sürdürülebilirlik Fonu kapsamında desteklediği inisiyatiflerle devam edecek onu da bu vesileyle vurgulamış. Olalım. Saha Derneği olarak Instagram'da aratırsanız Instagram hesaplarını şimdilik ikişer günlüğüne farklı e, sanatçılar e, içerikler paylaşarak e, seslerini Saha Derneği takipçilerine ulaştırıyorlar e, ve destek e, veriyorlar bu anlamda deyip e, bir e, başka sanat kurumundan örnekle e, devam edebiliriz diye düşünüyorum. Müzelerden oldukça kapsamlı bir şekilde bahsettim. Pera Müzesi'ne atlamak istemem. Onlar da koleksiyonlarını... Gayet kapsamlı bir şekilde Google Arts Culture'a taşımışlardı. Minyatür 2.0 adlı çok önemli uluslararası bir minyatür sergisi açma hazırlığındayken üstelik kapılarını tedbir amaçlı kapatmak durumda kaldılar. Bu serginin önümüzdeki dönemde açılabileceğini umarım. E Sonbaharda ise İstanbul Tasarım Bienalinin bir bölümünü ağırlamayı planlıyordu Pera Müzesi. Google Arts and Culture taşıdığı platformuyla Kullanıcılara kesişen dünyalar, elçiler ve ressamlar sergilerini ve Osman Hamdi Bey sergilerini 360 derecelik görüntülerle gezme fırsatı sunuyor. Aynı zamanda yine koleksiyon sergileri arasında yer alan İmparatorluk'tan Portreler Düşlerin Kenti İstanbul ve Kahve Molası adlı sergilerin yanı sıra Duvarların Dili adlı grafiti sergisini de paylaşıyorlar. Pera Müzesi aynı zamanda öğrenme programlarıyla, atölye programlarıyla da ön planda bir sanat kurumu. Bu alanda ortaya çıkarttıkları yaz yaz yaz sergileri de mesela online olarak ziyaret edilebiliyor. Pera Müzesi'nin YouTube kanalı da oldukça aktif. Geçmiş etkinlikleri ve sergiler üzerine söyleşiler, atölye çalışmaları ve öğrenme programları kapsamında da Pera Müzesi'nin koleksiyonuna da, arşivine de, YouTube üzerinden ya da dediğim gibi Google Arts and Culture üzerinden ulaşmanız şüphesiz mümkün. Onlar da aynı dönemi bir film seçkisiyle de, evde kalarak izleyebileceğiniz bir film seçkisiyle de ayrıca değerlendiler. Belki bundan da bahsetmek güzel olur. Evde Tek Başına ve Merkür adlı bir Ee, seçki bu. Merkür Seçki'nin içinde yer alan filmler, diğer başka filmler de var şüphesiz ama Bunlara e, bakmak lazım. Hani sosyal etkileşimimizi sınırladığımız, evde kalmayı tercih ettiğimiz bu dönemde 30 Nisan'a kadar Peremüzes'in "Evde Tek Başına" adlı online kısa film seçkisini e, takip edebilirsiniz. Peremüzesi.org.tr. Bu arada bu vesileyle duyurmuş olayım, İstanbul Film Festivali de çevrim içi paylaşımlarda bulunacak. Bunu da İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın sitesinden detaylarını öğrenerek tabii ki takip edebilirsiniz. Pera filmine dönecek olursak e, gündelik yaşam pratiklerine etkisinden çıkamadığımız duygu ve durumları hatırlatan, biraz psikolojik e, hissiyatımıza da bu şu dönemki hissiyatımıza de cevap vermeye çalışan tematik bir e, seçki oluşturmuşlar. İnternet üzerinden erişilebilir. 7 filmlik bir e, seçki bu. E, peramüzesi.org.tr adresinden bu seçkiye ulaşmak E, mümkün Hoş Geldin Nen'in Balık Havuzu, Carlotta'nın Yüzü, Üst, Oh Vili, Atıl Akıntı ve Evde Tek Başına bu seçkide yaralan filmler ve 30 Nisan'a kadar takip edebilirsiniz e, diyelim. Son olarak da e, programı kapatmadan önce bir müzik parçası e, çalmak. İstiyorum size bu dönemin ruhuna e, iyi gelir, hepimize iyi gelir diye umduğum bir parça. Evet, "Let the Sunshine In" Aquarius'tan dinliyoruz. Biliyorsunuz Hair müzikalinde kullanılan e, bir parçadır. Zamanımız el verdikçe son 2-3 dakikalık süremizde bunu dinleyelim. Ben programcınız Çeleng, size haricen Sanat Programı'nın Açık Radyo'nun bu haftaki programına "Let the Sunshine In" diyerek. Ve veda ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir seçkiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tariş'ten sanat Gezegenden kültür sanat haberleri